kas yarı. Boş Beşik 4. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygın Göl Yanıkhan Köyü'nün genç güzel kızı Fadime, köylerine gelen yörüklere üzüm satmak için gittiğinde, Aşiret Bey'iyle tanışır. Fadime'nin güzelliği karşısında, ona bir anda aşık olan Aşiret Bey'i, genç kızla evlenmeye karar verir. Ne var ki, Aşiret geleneğine göre dışarıdan kız almak yoktur. Bunun üzerine Aşiret İhtiyarlar Meclisi toplanır ve Rahim'in sevdiği kızla evlenmesine karar verir ve onu istedir. Fadime'nin gönlü, anası babası öldüğünden beri kendilerine ağabeylik eden komşuları Halil'dedir. Halil de Fadime'yi sevmektedir ama yardım ettiği birisiyle evlenmeye kalkışmayı gururuna yediremediği için kıza söyleyemez. Çaresiz Fadime, üç gün, üç gece süren bir şölen sonunda ...aşiret reisiyle evlenir. Şimdi hem rahim... ...hem de aşiret halkı... ...Fadime'den çocuk doğurmasını beklemektedir. Kısır bu beyin karısı kısır. Siz ne derseniz deyin kısır. Baksanıza üç yıl oldu evlenir. Bir kere bile hamle kalmadı. Aynı meyvesiz ağaç gibi. Ne işe yarar ki kısır karım? Kadın dediğin çocuklar doğurmalıdır. Bir de beyin oğlu buna sevdalandığı için sözlüsünü bırakmıştı. Yazık. Allah korusun yarın beyimize bir şey olsa aşiretimiz sahipsiz kalır. Yerini alacak bir çocuğu yok. Aklı varsa bey çocuk doğuracak yeni bir kadın alır kendine. Hatice ana bir şey demiyor mu kendine? Kısır kadına ne desek? Onun demesiyle mi çocuk doğuracak? Olmuyor işte gelinin çocuğu. Doğru. Ne o kızlar? Ne kaynatıyorsunuz Baki? Hiç Hatice Ana. Öyle konuşuyoruz işte. Hadi hadi. Bilmez miyim ben sizi? Üçünüz beşiniz bir araya geldiniz mi... ...hemen birilerini çekiştirip durursunuz. <gülüyor> Bu sefer de senin köyde gelinden söz ediyorduk Hatice Ana. Benim gelinden mi? Nesini konuşuyordunuz ki gelinimin? Kısırlığını konuşuyorduk. Ne kısırlığı? Bu da nereden çıktı? Benim gelinimin kısır olduğunu nereden biliyorsunuz Baki? E nereden bileceğiz? Ortada değil mi zaten? Kısır olmasaydı hamile kalmaz mı? Susun bakayım. Acelemiz ne? Daha genç. İleride olur. Bunun ilerisi mi kaldı Hatice ana? Üç yıldır evliler. Olsaydı şimdiye çok daha üç tane çocuğu olurdu. Bizim aşirette evlenip de senesine karnı büyümeyen kız gördün mü hiç? Merak etmeyin. Merak etmeyin. O da doğru. O da doğru. Gelinin doğuracağı yok. Keşke töreyi bozup da aşiret dışından kız almasaydım beyimizi. ...bizden biriyle evlenseydi şimdi boy boy çocukları olmuştu. Yeter! Susun artık! Bey hakkında konuşmak törenin neresinde var... ...söyleyin bakayım. Saygısızlık, edepsizlik yapmayın. Oğul! Ne olacak bu gelinin hali? Ne varmış karımdanı? Daha ne olsun... Doğurmadığı için bütün oba dedikodusunu yapıyor. Ha şu mesele. Herkeslerin üçer dörder çocuğu var. Senin bir tane bile yok. Torunlarımı görmek benim de hakkım değil mi? Elbette hakkın ama ne yapabiliriz ki? Her şey Allah'tan. Doğurmuyorsa demek ki bir sebebi var. İyi <gülüyor> soyumuz sopumuz kuruyacak. Neslimiz tükenecek. Şunca yörük kızını bırakıp gittin de o göy kızıyla evlendin. Muradımızı gözümüzde kodun. Böyle söyleme ana. Fatime'nin ne suçu var? Bir de soruyorsun. Neden doğurmadı peki? İnsan bunca zaman evli olur da hamile kalmaz mı? Daha genci zana elbette olur. <gülüyor> Dere kenarında çamaşır yıkayan kadınların diline düştük. Üç yıldır evlisiniz. Koca aşirette çocuğu olmayan bir siz kaldınız. Bir de bey olacaksın. Böyle giderse senden sonra kim yapacak aşiretin reisliğini bilmiyorum. Tasalanma ana. Allah büyüktür. Fadime'de ben de devamlı dua ediyoruz. Duanın yanı sıra biraz da gayret gösterin. Neyin var bey? Canım bir şey mi sıkıldı? Evet. Hem de canım çok sıkıldı Fadime. Ne oldu ki? Bütün oba bizim dedikodumuzu yapıyormuş. Sebep? Çocuğumuz olmuyor ya. Onu konuşuyorlarmış. Biliyorum. Arkamdan söylenen her şey kulağıma geliyor. Ama ne yapabilirim ki? Bir tane doğurabilseydin dedikoduları önlerdik. Senden çok ben istiyorum. Keşke bir değil her sene sana bir çocuk verebilseydim. Ama olmuyor işte. Elimden bir şey gelmiyor. Ben istemez miyim bebeğimi elime alayım, emzireyim, koklayayım, büyüteyim? Ağlamakla çocuk olmuyor Fadime. Oba halkının nazını kapatmak için bir çocuk doğurmalısın. Bunu istemek bizim kadar onların da hakkı. Çünkü obamızda beylik bugüne kadar babadan oğula geçmiştir. Şimdi bey benim ama benden sonra bey olacak bir oğlum hala yok. Allah'ım. Ey her şeyi yoktan var eden, varları yok eden Allah'ım. Sana el açtım, sana yöneldim. Senden istiyorum. Bana bir evlat ver. Beni garip ve be, dayanıksız bırakma. Abam. Abam. Sen misin Zeliha? Gel abam gel. Ne oldu abam neden ağlıyorsun? Yoksa eniştemle münakaşa mı ettin? Çocuk istiyor. Haklı ama olmuyor. Kusur bende mi onda mı bilmiyorum ama... ...hamile kalmadığım için bana kızıyor. Obadakiler de kısır olduğumu söylüyorlarmış. Ağlama abacığım. Söylenenleri ben de duydum. Senin güzelliğini çekemedikleri için... ...arkandan konuşuyorlar. Onlar ne söylerse söylesin... ...sen çocuk doğuracaksın. İnşallah güzelim, inşallah. Bak o zaman arkandan dedikodu yapanlar... ...hasetlerinden nasıl çatlayacaklar. Ana, bugün Fadime'den haber aldım ana. ...hepimize selamın varmış. Amanı, benim güzel kızım selamı yollamış. Kim söyledi sana Halil'im? Tanımazsın. Daha yörüklerinden biri. Birkaç ay önce Kıroba aşiretine misafir olmuş. <gülüyor> Fadime'yi de orada görmüş. Evet. Yörük Yanıkan köyüne uğrayacağım deyince... ...Fadime bize selam göndermiş. İyi miymiş Mesut muymuş? Çocukları olmuş mu güzel kızımın? Hayır olmamış ana. <gülüyor> Bu yüzden de horlanıyormuş biraz. Kim horluyormuş benim güzel Fadime mi? Kocası... Kayınvalidesi, aşiret oh. halkı. Vah vah sız kızım vah. Zaten anadan babadan yüzü gülmemiş. Şimdi de koca evinden mi görmüyor? Horlamaya ne hakları var? Olmuyorsa olmuyor. Dünyanın sonu değil ya. Ana, yörüklerin adetleri farklıdır. Bilmez misin? Çocuğu olmayanı adamdan saymazlar. Hele bu adam aşiret reisi ise... ...durum daha da vahimdir. Keşke yakınlarda bir köyde otursaydı da... ...derdini paylaşsaydık zavallının. Ezilmezdi kızcağız. ...şimdi orada ona kim bilir ne kahırlar çektiriyorlardır... ...ah Halil'im ah... ...kurur meselesi yapmasaydım... ...o kızcağız şimdi bizim gelinimizdi... ...onu böyle düşünüp de üzülmezdik... ...olan oldu ana... <gülüyor> Geçmişle yaşayamayız... Leyla. Buyur ana. Obada senden başka herkes bir iş yapıyor. Bir sen elin boşta geziyon. Yapılacak ne varsa yapıyorum ya ana. Ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun? Bak obanın kadınlarını görmüyor musun? Kimi çocuğunu beline bağlamış, kimi sırtına almış ama hepsi bir iş yapıyor. Senin bir çocuğun bile yok. Bunun için mi bana yıklanıyorsun? Sanki aşiretin en birinci kadınısın. Beygarısısın. El üstünde tutulman gerekir. Ama kimsenin seni dındığı yok. Neden? Çünkü kocana bir çocuk vererek onu taçlandıramadın. Çocuk doğuramamak benim suçum mu Elbette ana? Elbette senin suçun. Kızılsın ki doğuramıyorsun işte. Keşke evlenmez olaydın oğlumla. Yapma ana. Günahımı alma. Veren de alan da Allah'tır. O vermezse ne gelir elden? O verirse geç de verir. Evlendikten nice soru çocuğu olan kadınlar yok mu? Var elbet. Olsaydı bugüne kadar olurdu. Yedi yıl oldu evleneli. Bundan sonra olacağı da şüpheli. Allah'tan ümit kesmek yok dinimizde. Her gün her gece dua ediyorum. İnşallah hayırlısı neyse verir o. Daha bu yaylada ne kadar kalacağız beyim? Neden sorarsın be Mehmet? Hayvanlarımız buraların otlarından bitirdi yoksa? Yok ondan değil biliyorsun bir yerde 15 günden fazla kalmak bizleri sıkıyor. Hele birkaç gün daha kalalım başka bir aileye göç ederiz. Hayırdır senin canını sıkan bir şey mi var hiç keyfin yok. Var dayı oğlu var. Hem de canımı çok sıkan bir şey var. Bir hafta sonra Fadime ile evliliğimizin yedinci yılına gireceğiz. Ama hala ortada bir çocuk yok. Bu da benim canımı çok sıkıyor. Allah-u Teala'nın hikmetinden sual olunmaz ki beyim. Her şeyin bir sebebi vardır. Aşirette çocuğu olmayan bir tek kadın senin karın değil ki. Doğru ama ben aşiret beyiyim Mehmet. Kıroba aşireti bu yörenin en eski aşiretidir. Bu beylik babadan oğula günümüze kadar geldi. Şimdi bey benim. Peki benden sonra kim olacak? Aşireti kim yönetecek? Bu aşiret sahipsiz mi kalacak? Hemen öyle umutsuzluğa kapılma. Ne sen ne de hanımın daha otuzunuza bile gelmediniz. İleride çocuğunuzun olmayacağı ne malum. Beni teselli etmek için böyle söylüyorsun Mehmet. Yedi yılda olmayan çocuk bundan sonra mı olacak? Neden olmasın beyim? Daha yaşınız çok genç. Ümitsiz olmayalım. Biraz daha bekle bakalım. Ya da başka bir kızla evleneceğim. Bunu yapamazsın bey. Sanki Fadime ile evlenebilmek için töreleri çiğnemişsin. Az mı yüzünü bir kere görebilmek için kapısında beklemişsin? Şimdi onun üzerine yeniden nasıl evleneceksin? Anlamıyorsun Mehmet. Bana çocuk lazım diyorum. Benden sonra bu aşiretin başına geçecek bir oğul lazım. Bu yüzden evlenmek istiyorum. Yoksa karımı sevmediğimden değil. Enişte! Enişte! Baldızın sesleniyor. Enişte! Ne oldu ki? Pek de heyecanla. Enişte! Ne var Zeliha? Ne oldu? Nedir bu halin? Bir soluklan da anlat. Enişte! Hemen gel. Abam! Abam! Ne oldu ablana kızım? Konuş. <gülüyor> Müjdem isterim. Abam hamile. Enişte! Ne? Hamile mi dedin? Evet. Hemen çadıra gel. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Sana şükürler olsun Allah'a. Şükürler olsun. Allah'ın nikmetini gördün mü beyim? Sana übedini kesme dememiş miydim ben? Evet demiştim. Sen dur... Ben karımın yanına gidiyorum. Fadime. Güzel Fadime. Doğru mu Zeliha'nın söyledikleri? <Gülüyor> Hamile misin kadınım? Doğru bey doğru. Şükürler olsun Allah'ımıza. Allah'ımıza şükürler olsun oğlum. Dualarımızı kabul eyledi. Yedi yıldan sonra bize bir çocuk verecek. Ne kadar oldu? Sanırım iki aylık. Demek yedi ay sonra baba olacağım öyle mi? Allah nasip ederse inşallah. Tamam ana bundan gayrı karımın eli sıcak sudan soğuk suya sokulmayacak. Ağır işler yapmayacak. ...üzülmeyecek, yorulmayacak. Aşiretten birini hizmetine vereceğim. Her bir işi o yapacak. <gülüyor> tamam, tamam. Ne istiyorsan <gülüyor> öyle yap. <gülüyor> Telaş yapma bey. Daha doğuma yedi ay var. Olsun. Oğlumun sağlıklı doğmasını istiyorum. O benden sonra aşiretimizin beyi olacak. Dur bakalım. Olan deyip duruyorsun. Kız olmayacağı ne malum? Öyle ya. Belki de kız olur. <gülüyor> Allah'ın işine karışılır mı oğlum? Hayır. Benim çocuğum erkek olacak. ...atalarımın ilk çocukları hep erkek olmuştur. Benim de ilk çocuğum erkek olacaktır. Göreceksiniz. Allah inşallah gönlüne göre verir. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bu güzel haberi bütün oba halkına duyurmak istiyorum. <gülüyor> Ey aşiretim! Duyduk duymadık demeyin. Bir evladım olacak. Duyduk duymadık demeyin. Bugünden başlayarak... ...üç gün süreyle şenlik yapılsın. Davullar vurulsun, zurnalar çalınsın. Kazanlar kaynasın, davarlar kesilsin. Köy güzelini gördünüz mü hanımlar? Hamile kaldığı için kurumundan geçilmiyor. <gülüyor> Geçilmez tabi. Sen de yedi yıldan sonra hamile kal, senin de tafrandan geçilmez. Hatice anaya bak, gelinin gözünün içine bakıyor. Düne kadar etmediğini bırakmamış, bir çadırından kovmadığı kalmıştı. Kıymete bindi şimdi tabii, kendine torun gelecek ya. Beyinde ağzı kulaklarında. Köy güzelini başının tacı yapmış. Bakın, etleri nasıl elleriyle yediriyor karısına. <gülüyor> Bırak da o kadar itibarı olsun, aşirete veliaht geliyor. Fadimi'nin kardeşi Zeliha'dan duydum. Bey, sen yüklüsün, işleri bırak, kran girmedi ya bunca aşirete, çalışıp yetersinler diyormuş. Ah, oh, ne hala? Biz de birer kere damam bile kalsak acaba? <gülüyor> en sonunda yüzün güldü bey. Sen gülünce aşiretin yüzü de güldü. Baba olacağını öğrenince kimin yüzü gülmez Mehmet. Şu anda dünyada benden daha mutlu insan bulabilir misin? Allah mutluluğunu daim etsin. Ee, artık her şey yolunda olduğuna göre göçebiliriz değil mi? Göçmesine göçelim de... ...gittiğimiz yerde karım doğuruncaya kadar kalacağız Mehmet. Sık sık göç etmek onun hamileliğine zarar verebilir. Karımın sağlıklı bir doğum yapmasını istiyorum. Peki hayvanları ne yapacağız? Nerede otlayacaklar? Çobanlar sürüleri uzak kırlarda otlatıp... ...akşam olunca da obaya getirirler. ...ve aradan yedi ay geçti. Şimdi mutlu musun bey? Hem de nasıl Fadime. Sen bu çocuğu doğurarak... ...yalnız beni değil bütün obayı mutlu ettin. Bana bir oğul... ...onlara da geleceğin beyni doğurdun. Ah, güzel gelinim benim. Kısır diyenler görüp de... ...utansın, çatlasın. Bir daha da kimse ağzını açmasın. Ah! Tuhan, Tuhan, Tuhan. dilediğini verir. Allah. Artık hiç kimse obamızın varisi yok demesin. İşte kucağımdaki bu aslan, benden sonra obamızın beyi Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, bir Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, ...töreye göre çocuklara büyükler isim koyar. Oğlumuzun ismini anama koyduralım. Sen nasıl istersen de. Hadi anne. Torununa bir isim koy. Rahmetli babacığın ...sağlığında senin evlenmeni ve... ...torun sahibi olmayı çok isterdi. Ama ömrü vefa etmedi. Madem benden istediniz... ...torunuma... ...onun ismini veriyorum. Babanın adını veriyorum oğlum. Ey oba halkı. Oğluma isim verilmiştir. ...onun adı artık Ali'dir. Aa, ayır, Ali, obamızın gelecekteki ayır, beyi olacaktır. Allah analı babalı büyütür inşallah. Inşallah. inşallah. i̇nşallah. Sağ olasın Mehmet. Oğlumun kırkı çıkıncaya kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. Kırkı çıktıktan sonra göç edeceğiz. <gülüyor> Haniymiş benim güzel oğlum? ...hanimiş benim aslan oğlum... Huh. ...yerim ben ölümü... ...agut edermiş annesine... <gülüyor> hmm, ...gelin... ...bugün torunumun kırkı doldu... ...birazdan onu terende yıkayacağız... ...olur ana... ...kadınlar... ...leğeni hazırlayın... ...içine gül suyu dökün... ...ben gırk duasını okurken... ...siz de gelinimin... ...torunumu yıkamasına yardım edin... Leğen hazır. Şimdi gül suyunu da dökeriz. Heh tamam. Gül suyunu da döktük. Beyimizin oğlu artık misler gibi kokucak. Hadi bakalım hadi mi? Oğlunu yıkamaya başla. Ben de duasını yapayım. Peki ana. Gel bakalım geleceğin beyi. Şimdi seni gül suyu içinde yıkayacağız. Dökün su hanımlar. Sus bakayım. Bey oğlu ağlar mı hiç? Oh. Aynet suların olur inşallah. Damat suların olur inşallah. Mehmet, Buyur bey. Oğlumun kırkı çıktığına göre göç edebiliriz buradan. Hem havada yavaş yavaş serinlemeye başladı. Nereye gideceğiz beyim? Elmalı yaylasına giderim. Çukurova'ya yakındır. O yörede hava uzun süre sıcak gider. Oo, oh. uzun bir yol olacak yani ha? Torunları aşacağız. İlk defa aşmayacağız ki. Daha önce sayısız kere oralara gittik. Bizden sonra çocuklarımız da bu yolları gidip gelecekler. Doğru dersin bey. Ne zaman yola çıkmamızı istersin? Yarın hazırlıkları bitirip öbürsü gün yola revan olalım. Tamam. Ben gidip oba halkına söyleyeyim. Babası. Bak babası. Oğulcuğunu getirdim. İz gibi gül suyu kokuyor. Kucağına alacak mısın? Almaz olur muyum? Ver bakayım. <gülüyor> Ali... ...oğlum benim... ...canım... ...nasıl da gülüyor görüyor musun hanım... ...tanıyor bizi artık... ...tanıyacak tabii. ...yedi aylık oldu bey... ...tıpkı sana benziyor... ...aslan oğlum benim... ...bir gün büyüyüp bu obanın beyi olacak o... ...Allah inşallah o günleri bize de gösterir... ...vadime... ...yarın değil öbür gün buradan göçeceğiz... ...havalar soğumaya başladı... ...anama söyle siz de hazırlıklara başlayın... ...nereye gideceğiz... ...elmalı yaylasına... Boş Beşik Altlı Oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.